الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ve nafi'na اللهم bima allamtana innaka ala kulli şeyin kadir. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'ya sonsuz hamd olsun. Salat ve selam onun resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onların yollarına uyanlara olsun. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'dan bizlere hakkımızda faydalı olacak şeyler öğretmesini niyaz ederiz. Rabbimizden bizlere öğrettiği şeyleri hakkımızda faydalı kılmasını niyaz ederiz. Ona sonsuz hamd olsun. Ona sena etmeye onu övmeye, onu yüceltmeye bizim kelimelerimiz kifayet etmez. Rabbimiz kendisine sena ettiği, kendisini övdüğü gibidir. Rabbimize hamdolsun. Bizleri burada yine en hayırlı zikir olan, ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği ve ondan evvelki bütün enbiyanın söylediği en hayırlı söz olan la ilaha illallah sözünün, la ilahe illallah zikrinin müzakeresini yapmak için, bunu öğrenmek için Rabbimizi zikirlerinin hayırlısı ile zikretmek için bir araya topladı Rabbimiz bizleri. Eğer o muvaffak etmeseydi, o fazlından kereminden bize buna hidayet etmeseydi, biz kendimiz kendimizden buna muvaffak olamazdık. Rabbimize hamdolsun. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Sürekli böyle dersin başında hatırlatıyorum. İnşallah sizler de bu konuda uyanık olun. Bu iş zihnimizde olsun hesabımızda olsun ne demek hesabımızda olsun yani bunu ihtisap edelim çünkü eğer biz bunu ihtisap etmezsek bunu hesap etmezsek kafamızda mutlaka başka hesaplar olacak ama evimizden çıktığımız zaman şuraya gelirken arabada trafikte sıkıştığımız zaman bunu inşallah yüce Allah'ı zikretmek için onu yüceltmek için ona övgümüzü kulluğumuzu takdim etmek için bu uğurda harcanmış şeyler olarak görelim. Kafamızda bunu böyle iştisap edelim, bunu böyle kuralım. Ve insanlardan ve cinlerden bazı şeytanlar. İnsanlardan veya cinlerden. Gerçek şeytandan. Bazıları eğer bizim kulağımıza gelip de artık yahu nedir bu la ilahe illallah nedir bu tevhid her hafta her hafta sürekli aynı konular, aynı konular yahu bıkmadınız mı bundan gibi Vesveseler verdiği zaman da yine bunu hatırlayın inşallah. İhtisap edin. Bizler La ilahe illallah zikrini yaparken burada ki inşallah bizim yaptığımız zikir La ilahe illallah'ın gerçek zikri. Bunu anlamaya yönelik, tahkik etmeye yönelik, onun zıttından kurtulmaya yönelik. La ilahe illallah zikrini yaparken bu zikirin, bu sözün, bu La ilahe illallah kelimesinin Ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahil, gelmiş geçmiş bütün enbiyanın söylediği en hayırlı söz olduğunu unutmayalım. Bu dünyadaki vücut sebebimizin bu söz olduğunu unutmayalım. Nefes almamızın, gözümüzü kırpmamızın, hayatta olmamızın, damarlarımızda kanımızın akmasının sebebinin bu söz olduğunu unutmayalım. Bu dünya, semavat, arz bu söz için yaratıldı. Biz insanlar, cinler bu söz için yaratıldı. Allah bu söz için peygamberlerini gönderdi. Allah kitaplarını bu söz için indirdi. İnsanlar bu söz için kardeş oldular, düşman oldular. Bu sözü söyleyenler, kabul edenler, bu sözün etrafında toplananlar, kardeş oldular. Bu sözü reddedenler, kabul etmeyenler, bunu nakz edenler, bozanlar, ana baba bir kardeş bile olsalar düşman oldular. Cihat kılıcı, cihat sancağı bu söz için kaldırıldı. Bu söz ile bazı insanlar kardeş olurken malları, kanları, ırzları haram, kutsal olurken bazı insanlar düşman sayıldılar. Kanları, ırzları, malları helal edildi. Ya hep aynı şeyi tekrar ediyoruz değil mi? Hep bunu belki her mecliste söyledik. Belki her oturduğumuzda bunu söylüyoruz. Ben kendime önce hatırlatıyorum, sonra size hatırlatıyorum arkadaşlar. Meseleyi sakın böyle düşünmeyin. Sakın insanlardan ve cinlerden birileri gelip sizin kulağınıza bunu fısıldadığı zaman onların bu fısıldamalarına meyletmeyin. Bizim dünyada bu sözden, bu sözü takip etmekten, bu sözün gereklerini yerine getirmekten, bu sözü bozacak şeylerden kaçınmaktan başka bir amacımız yok. Buradaki varlığımızın yegane sebebi La ilahe illallah sözüdür. İnşallah onun ne anlama geldiğini onun şartlarını onu bozan şeylerin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kaçıncı dersimiz oldu burada? Dördüncü, Dördüncü dersimiz oldu. La ilahe illallah'ın anlamını öğrendik. Değil mi? Neydi anlamı? Allah'tan başka hak mabut yoktur. Mağbut ne demekti? Kendisine ibadet edilen şeyler. La ilahe illallah'ın kaç tane rükunu var idi? İki tane rükun. Neydi onlar? Nefis. Nefi ve ispat etmek. Neyi nefi ediyoruz? Allah'ın dışında ibadet edilen her bir şey. Neyi ispat ediyoruz? İbadetin sadece Allah'a yapılması gerektiğini. İbadeti hak edenin sadece yüce Allah olduğunu. La ilahe illallah'ın kaç tane şartı vardı? 7 tane. Onlar neydi? İlim. Birincisi ilimdi. Hatırlayalım arkadaşlar. Unuttunuz mu bunları? Bunları ezberleyin inşallah. Ezberleyin. Evlerinize, çocuklarınıza bunları telkin edin. Evlerinizde, hanımlarınıza, kız kardeşlerinize, annelerinize bunları telkin edin. Birinci şart neydi? İlim. İlim, İlim neyi ortadan kaldıracak? Cehaleti. Yani la ilahe illallahın nefi ve isbat ile anlamını bilmek. İkincisi neydi? Yakin. Yakin. Yani bunu bu, bu bilgide herhangi bir şüpheye, terdüde evet. düşmeden, kesin bir şekilde bilmek. Üçüncüsü neydi? Sıhlas, sıdk, sıdk. Sıdk. Sonra? İhlas. İhlas. Sonra? Muhabber, muhabbet. Sonra? İnkıyat. İnkıyat. i̇nkıyat. Ne demek inkıyat? Boy, boyun, boyun, eğmek. Eğmek. boyun eğmek. Neye boyun eğmek? Allah ve Resul'ünün verdiği bütün hükümleri. Bütün hükümler. La ilahe illallah'ın ortaya koyduğu temel meseleye ve bunun dışında Allah'ın ve onun elçisinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün hükümlerini. Sonra yedincisi? İhlas. Kabul. Kabul, ihlatsaydık kabul. La ilahe illallah'ın manasını anlamını kabul etmek, bunu reddetmeyi bırakmak. Sekizinci bir şartta ilave ettik neydi o? Neyi inkar? Allah'ın dışında ibadet edilen her bir ilahi bütün tağutları inkar, bütün ilahları küfretme, reddetme. La ilahe illallah'ın şartları. Geçen hafta neye başladık? La ilahe illallah'ı bozan, bozan şeyler. Kaç tane dedik bunlar? On. On tane. La ilahe illallah'ı bozan şeyler? 10 tane. 10 tane ile sınırlı değil arkadaşlar bunlar. Bu 10 tanesi nedir dedik? En çok hukuk bulanlar. En tehlikeli olanlar. İnsanların en fazla düştükleri. Cahilliğin belki en fazla olduğu yoksa insanı dinden çıkartan La ilahe illallah şahadetini bozan şeyler on ile sınırlı değil. Bunların birincisini anlattık geçen hafta. Neydi o? Şirk koşmak. Allah Azze ve Celle şirk koşmak. Ne demekti şirk? Ortak koşmak. ortak koşmak. Allah ile bir başkası ne yapmak? Tesviye etmek dedik değil mi? Aynı şey denk getirmek dedik. Yani şöyle misal verdik dedik ki Allah'a el açıp yalvardığımız zaman ona ibadet etmiş oluruz. Bir başkasına el açıp yalvardığımız zaman ona da ibadet etmiş oluruz. Öyleyse o, o, o bir başkasıyla Allah'ı bu dua etme ibadetinde ne yapmış olduk? Aynı ortak payda da eşitlemiş olduk. İşte ortaklık budur dedik işte ortaklığın olduğu yer burası Allah'a kurban kesti sonra gitti bir başkasına kurup bir kabire türbeye kurban kesti Allah'a kestiği zaman neydi bu, bu, bu kurban ibadet, i̇badet. bir başkasına kesince i̇badet. ona da ibadet öyleyse ne oldu bu kurban kesme ibadetinde o başkasını Allah'a denk, denk tuttu bir tuttu diğer bütün sair ibadetleri ibadetin her bir çeşidini yardım istemeyi medet ummayı istigase yapmayı değil mi Adak adamayı, tevekkül etmeyi, ibadet sevgisiyle sevmeyi, ibadet korkusuyla korkmayı. Bütün bunları Allah'a yaptığımız zaman Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala'ya ibadet etmiş oluyoruz. Ona kulluğumuzu göstermiş oluyoruz. Onun önündeki aczimizi, zelilliğimizi itiraf etmiş oluyoruz. Yani ona tapmış oluyoruz. Aynı şeyi bir başkasına da yaparsak eğer ona da tapmış oluruz. Öyleyse o başkasını Allah Azze ve Celle ile bu ibadetlerde ne yapmış oluruz? Aynı ortak faydada birleştirmiş oluruz ki işte ortaklık bu. İşte şirk, işte şirk burada oku bulur. La ilahe illallah'ı bozan şeylerin birincisi bu şirk. İkincisi, la ilahe illallah'ı bozan şeylerin ikincisi, kim kendisi ile Allah arasına vasıtalar adeder ise ile Allah arasına vasıtalar addeder ise onlara dua eder. Onlardan şefaat ister. Onlara tevekkül eder ise bu kişi icma ile bütün Müslümanların söz birliği ile kafir olmuş olur. İslam milletinden çıkar. La ilahe illallah şehadetini nakz etmiş, bozmuş olur. Neymiş ikinci nakız? La ilahe illallah'ı bozan ikinci şey? Allah ile arasına vasıtalar koyup Onlara dua eder. Onlardan şefaat ister. Onlara tevekkül ederse bu kişi de icma ile la ilahe illallah'ın anlamını bozmuş olur. Bu la ilahe illallah'ı bozan şeylerin birincisine benziyor mu? Evet benziyor. Hatta sanki aynısı gibi duruyor. Ama bunu hususi olarak daha iyi anlaşılsın diye. Şirk burada vuku bulmuyor gibi göründüğü için Hususi bir madde olarak ediyor. Birincisi şirk. Şirk her şeyde olabilir. Daha geniş bir şey. Şirk rububiyette de olabilir. Şirk Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında da olabilir. Allah'a Allah ibadette de olabilir. Ama bu saydığımız şirkin, şirkin de vuku bulduğu ve şirk olduğu, olumduğunun bilinmediği bir yer. Şimdi biz kime söylesek, hangi Müslüman'a söylesek, herkes şirkin en büyük olduğunu kabul eder değil mi? Evet şirkin insanı dinden çıkartacağını kabul eder değil mi? Peki neyi kabul etmez? Kabul edemediği şey nedir? Eğer sabahtan akşama kadar Allah ile beraber başka ilahlara yalvardığı halde onlara tevekkül ettiği halde onlardan şefaat istediği halde sorduğu zaman belki şirki bizden daha belir ifadelerle daha böyle coşkulu ifadelerle, daha güzel bir Türkçe ile şirkin zararını anlatabilir. Ama onun kafasında tasavvur ettiği şirk nedir belki? Allah'a rububiyetinde şirk koşmak. Yani Allah ile beraber başka ilahlar, başka yaratıcılar vardır demek. Allah iki tane de demek. Allah ile beraber rızkı veren bir başkası vardır demek. Eğer sen böyle inanırsan müşrik olursun demek. Şirki böyle tasavvur eden bir insanda ne yapabilir? Evet şirk en büyük günahtır. Şirk la ilahe illallah'ı bozar. Şirk insan dinden çıkartır der. Biz o yüzden... İmam Muhammed İbni Abdülahab Rahimahullah bu saydığımız on tane iç, La İlahe bozan şeyler arkadaşlar size söyledim bu Navakuz-ül İslam var ya bunun içindekiler evet. bu kitapta bunlar üç ayrı alim tarafından şerh edilmiş halde hocamız tercüme etmiş bu kitapta basıldı inşallah biz bunlara bunların başlıklarına işaret edeceğiz sadece böyle geniş açıklama yapmadan birincisi şirk ikincisi kim Allah ile kendi arasına vasıtalar koyar onlara dua eder Onlardan şefaat ister. Ve onlara tevekkül ederse bu kimse icma ile ne demek icma arkadaşlar? Bütün alimlerin, bütün Müslümanların söz birliği ile müşrik olur, mürted olur, İslam milletinden çıkar. Bir kimse müşrik olduktan sonra, mürted olduktan, İslam milletinden çıktıktan sonra artık onun yaptığı amellerin kendisine hiçbir faydası yoktur. Yani şöyle düşünülmesin. Adam artık mürtet oldu bir küfür söz söyledi veya küfür iş işledi küfür bir itikat besledi ondan sonra bu adamın bütün bütün amelleriyle tamamen yoldan çıkıp şeytan gibi olmasına gerek yok bu adam küfür sözü söylemeyle beraber kendisini hala Müslüman olarak zannediyor ola bilir, bilir. Allah muhafaza en tehlikelisi burası hala Rabbine ibadet etmeye devam ediyor olabilir bilmediğini de bilmelesin evet bilmeye bilir yani şöyle değil. Evet adam dinden çıktıyse tamam artık bu adam namaz, abdese, her şeyi bırakıp işte artık içkiye, kumara, karıya, kıza gitmesi. Yok bu şart değil. Adam bunları bilmeye bilir. Biz La İlahe illallahın takririni yaparken de arkadaşlar, şirkin ne olduğunu anlatırken de bu Allah ile araya vasıtalar koyma işini aslında uzun uza diye anlattık. Aslında müşriklerin şirkinin de İlk günden son güne kadar, bugüne kadar Nuh aleyhisselamın kavminde ilk ortaya çıkışından itibaren bütün kavimlerde hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği Kureş'te, hatta bugün bu modern dünyada Allah ile Allah'a şirk koşma işinin en çok vuku bulduğu yerin işte Allah ile araya vasıtalar adletme olduğunu uzun uza diye takir ettik, anlattık. Bununla alakalı Rabbimizin buyruklarını okuduk defalarca okuduk defalarca okumaya da devam edeceğiz inşallah siz de bunları ezberleyin arkadaşlar bu buyrukları ezberleyin bu tevhid inancı üzerine bu akide üzerine Rabbinizden bir beyine üzerinde olun insanlar davet ederken cedel etmek, münakaşa etmek, akli deliller getirmek bunlar hiçbir şey bunların hiçbir önemi yok onları Allah'ın ayetlerine okuyun ondan sonra dileyen kabul eder dileyen kabul etmez Onlara kendilerine Allah'ın ayetleri okunduktan sonra Allah'ın buyrukları okunduktan sonra artık bizim vazifemiz bitmiştir. Kalplere hidayet edecek olan kimdir? Allah, Allah subhanahu wa Biz sadece Rabbimizin buyruklarına tebliğ ederiz, uğraştırırız. Allah böyle buyuruyor. Artık bu senin kalbinde biten şey. Sen ister buna iman et, tasdik et, ister buna inkar et, kabul etme. Yaşayan da ben yine üzerinde yaşasın, ayette böyle söylüyor Allah yaşayan da beyine üzerinde beyine ne demek? apaçık bir delik. yaşayan da beyyine de beyine üzerinde yaşasın, helak olacak olan da beyyineden sonra helak olsun Allah'ın ayetlerini duysun dinlesin, yarın bir gün demesin, ya Rabbi biz bunları duymadık bizim etrafımızda hocalar bunları anlatmadılar demesin Allah ile araya vasıtalar addetme işi dedik ki Nuh Aleyhisselam'dan bugüne kadar şirkin temel meselesidir, Nuh Aleyhisselam'da şirk neyle ile başladı dedik suva, Yavuz, ya'uk ve Nesir, bu futlarla başladı. Bundan Salih kimseleriydi. Ve şeytan insanlara gelip onları Allah ilahı aralarında aracı addetmelerini vahy ederek onlara bunu fısıldayarak bu işi başlattı. Ondan sonra tarih boyunca bütün kavimlerde böyle oldu. Bugün de hala bu iş böyle oluyor. Aynı şeytani şüphe, aynı melun şüphe, şeytan yine aynı. Şeytan dediğim o cinni olan şeytan, iblis ile insi olanlara da Aynı şeyi ne yapıyorlar bize? Söylüyorlar. Vasıtalar abdetmek. Allah'ı haşa, aciz, ilmi eksik, nakız, başkalarına muhtaç, yeryüzündeki hakimlere, hükümdarlara, valilere, kaymakamlara benzeterek. Diyorlar ki bakın siz, nasıl bir valiye kaymakama gittiğiniz zaman, bir aracı olmadan mı gidiyorsunuz? Araya birini sokmadan mı gidiyorsunuz? Onun bir özel kalem müdürü, bir sekreteri yok mu? İşte Allah, Allah da böyledir. Ona gitmek için de onun dostları vardır. Onun etrafında ona yakın kimseler vardır. O yüzden siz önce kimlere gitmelisiniz? Bu vasıtalara gitmelisiniz. Taleplerinizi bu vasıtalara anlatmalısınız. Onların önünde acizliğinizi, kulluğunuzu göstermelisiniz. Onlara yalvarmalısınız. Yoksa direkt siz kimsiniz ki, biz kimiz ki direkt gidip Rabbimizin kapısını çalalım. Direkt gidip ondan isteyelim. Sen gitsen tek başına belediye başkanının huzuruna girme çalışsan ne yapar seni? Söyler. Kovar seni, döver seni. Subhanallah. Cehalete bak. Neyle neyi kıyas etti? Allah, şey Kiminle kim? Bir yaratan, yaratanla yaratılmışı kıyas etti. Sonra Aciz olan Biz eğer bir vasıta olmasa, arada bir aracı olmasa, sekreteri olmasa, bizim sorunlarımızla ilgilenmek durumunda olan belediye başkanı, vali, kaymakam bizim her birimizin sıkıntılarını aynı anda bilebilir mi biz sıkıntılarımızı aynı anda söylesek hepimizi aynı anda işitebilir mi iki kişi karşısına gitsek konuşsak ne der ya bir durun da sırayla önce sen anlat sonra sen anlat neden çünkü aciz peki alemleri Rabbi Allah böyle mi bak biz şu anda burada konuşuyoruz. Rabbimiz bizi görüyor mu şu anda bizi işitiyor mu arkadaşlar bizim söylediklerimizi anlıyor mu peki Rabbimiz şu anda bütün mahlukatı içinde sadece burayı mı görüyor Sadece bu sözlerimi işitiyor. Hayır. Şu anda kainatta Allah'ın mahlukatında Allah'ın dışında ne varsa her türlü, çıkan her türlü sesten Rabbimiz haberdar mı? Hayır. Haberdar. Ve Rabbim şu anda beni Türkçe konuşurken duyması bir başkasının Çince konuşurken duyması bunları karıştırıyor mu? Sıraya sokmaya çalışıyor mu? Hayır. Hayır. Ama insanlar için, beşer için bu böyle değil. Subhanallah. Mücadele suresinde, Mücadele suresinin de bir tane kadın geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kocasını şikayet ediyor. Kocası ona demiş ki: "Sen artık bundan sonra bana annemiz annemin sırtı gibisin." Zahır diye bir şey var. "Artık sen bana annem gibisin." demiş. Böyle onu, onu böyle bir yemin etmiş. Bu çok büyük bir güne. Bununla alakalı fıkhi hükümler var. Şahit bu değil. Kadın geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyor bunu fısıldayarak. Sonra Allah azze ve celle ayet indiriyor. Mücadele suresinin başı. Kadı sem'i Allahu kavlallati tujadiluka fi zawjiha ve Diyor ki Allah sana gelip de eşiyle alakalı mücadele eden, ondan şikayetçi olan kadının sesini işitti. Ayşe validemiz diyor ki: Subhana men men vesia al-aswat. Diyor ki işitmesi bütün sesleri kuşatan Allah ne kadar yücedir. Onu tesbih ederim. Ben bir odanın içindeydim. O odanın içindeydim. Bir köşede kadın fısıldıyordu. Ben duyamadım ne dedi? Allah Azze ve Celle sadece o, o kadına mı işitti orada? Hayır. Bütün kainatta olan sesleri işitiyor. Yani Rabbimiz kimle kıyas etti bu? Adis. Sonra bu belediye başkanı, bu vali, bu kaymakam bir menfaati olmasa senin benim işimi görür mü? Görmez. O da oradan maaş alacak. Veya bir aracı varsa diyelim burada büyük başka bir Ankara'dan başka bir dayımız, amcamız varsa onun hatırıyla gittiğimiz zaman bizim işimizi görecek. Niye? Ona muhtaç olduğu için o da yarın bir gün onun da ona işi düşer diye. Öyle değil mi? Veya ondan korktuğu için. Peki Rabbimiz böyle mi? Arkadaşlar Rabbimiz şöyle. Rabbimiz biz ondan istedikçe biz ondan istedikçe Rabbimizin katında kıymetleniyoruz. Ona yalvardıkça, onun önünde eğildikçe, ezildikçe Rabbimizin önünde yüceliyoruz. Giyer ki Rabbim قُلْ ma يَعْبَوْ bikum Rabbi لَوْ Eğer sizin duanız olmasa Rabbim sizi ne eylesin? Biz, biz Rabbimizden istedikçe değil mi? ondan istedikçe ona yalvardıkça bu Rabbimizin sevdiği razı olduğu bir şey peki Rabbimizin onu bizim isteklerimizi karşılamaya mecbur bırakacak yardımcıları mı var? Rabbimizin çekineceği korkacağı yarın bir gün aman benim de onlara işim düşer madem ben bu aracını bu aracın gönderdiği adamın işini halledeceğim diyebileceği kimseler mi var? haşa bu neyle neyin kıyası o zaman? Subhanallah. İşte bu kadar aciz, bu kadar basit bir kıyas. Belediye başkanına böyle gidiyorsun demek ki Rabbine de direkt böyle gidemezsin. Allah bize ne söylüyor peki? Rabbimiz Bakara suresinde. Hocam düzeltin inşallah hata desem. Ve izâ sâleke ibâdî annî feinnî qarîbun Diyor ki eğer kullarım, eğer kullarım sana gelip beni soracak olurlarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer kullarım sana gelip beni soracak olurlarsa de ki ben yakınım kullarıma yakınım bana dua edene dua ettiği an onun duasına i̇cabet. icabet ederim Rabbimiz kendini böyle ana. diyor ki beni sorarlarsa sana ey kulum ey elçi ey rasulüm de ki Rabbimiz yakın Dua edenin duasına Deki orada yok orada. Evet, evet. Evet. Rabbimiz yakın. Dua edenin duasına ne yapar? İcabet. Dua ettiyan işitir, icabet eder. Öylese diyor ki, öylese ne yapın? Hmm. Feleyestecibu li vel yu'minu. Öyleyse bana dua et. Ve kale rabbukum estecib lekum. Rabbimiz diyor ki, bana dua edin. Ben de size icabet edeyim. Bana dua edin. Ben de size icabet edeyim. Yani biz Rabbimize yalvardığımız zaman ona elimiz Rabbimizin hoşuna giden bu. Onun razı olduğu şey bu. Onun hoşunda olduğu şey bu. Ona yalvarmamız. Zira kulluğun gösterildiği en büyük şey nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Yalvarma. Kulluk nedir? İbadet nedir? Tezellül ile, hudu ile, acizliğini fakirliğini itiraf ederek Allah'ın önünde küçülmektir. Küçülmenin insanlar arasında bile değil mi? En büyük sureti en en önemli göstergesi nedir? Yalvarmaktır. Yalvarmak. Dua o yüzden nedir? ibadetin? özüdür. Rabbimiz kendisine yalvarılmasını, kendisine dönülmesini, dua edilmesini o kadar seviyor. O kadar seviyor ki diyor ki Rabbimiz. Subhanallah. Eğer sizler günah işlemeseydiniz eğer günah hiç günah işlemeseydiniz Allah sizleri helak ederdi. Yerinize günah işleyip sonra Allah'a dönüp tövbe eden başka insanlar yaratıldı. Rabbimizin hoşuna giden şey ne? Burada evet biz kuluz, aciziz, günah işleyeceğiz. Rabbimizin hoşuna giden şey ne? Tabii. Günah işledikten sonra şunu farkı hatırlayacağız hemen. Bizi affedecek bir Rabbimiz var. Dönecek, elimizi açacak, yalvaracak, önünde ağlayıp sızlayacağımız zaman bizi affedecek bir Rabbimiz var. Bunu bilmemiz Rabbimizin hoşuna gidiyor. Rabbimiz bundan razı. Ondan sonra dönüp ona yalvarmamız, istiğfar etmemiz Rabbimiz bundan razı oluyor. Bundan hoşnut oluyor. Subhanallah. Böyleyken bunlara ne diyorlar? Hayır. Sen nasıl sen girerek abi Sen kimsin girerek Rabbine gideceksin? Ve şunları anlatıyorlar arkadaşlar. Mutlaka duydunuz. Başka meclislerde söyledik. Şunları anlatıyorlar. En ufak bir Allah'tan haya etmeden kuldan utanmadan diyorlar ki kısa anlatıyorlar. Adamın bir tanesi, Şeyh'in bir tanesi, müritlerini toplamış, denizin üzerinden geçeceklermiş. Adamın ismi de bilmem ne, işte El El Hanefi, böyle birisi. Evliya Kerametleri kitabından anlatılıyor Onlara demiş ki, arkadaşın arkasındakilere suyun üstünden geçecekleri zaman, demiş ki, Qulu ya Hanefi wa mushu Demiş ki, ey Hanefi deyin yani kimden yardım isteyin. Yok kendisinden. İsmi bunu. Sonra arkamdan yürüyün gelin. Hepsi ya hanefi, ya hanefi diye başlamışlar suyun üstünden yürümeye. Bir tanesi de ya hanefi dememiş, ya Allah demiş. Bu adam suyun üstünde yürüyememiş, batmış. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunu anlatıyorlar. Şunu anlatıyorlar. Eşkıya gelmiş, kervanı basmış. Hepsi işte ya Abdülkadir Geylani, ey filanca ey onları çağırmışlar. Bir tanesi Allah'ı çağırmış. Öbürlerin hepsi kurtulmuş, Allah'a yalvaran, Allah'a çağıran perişan olmuş, malını mümkün almışlar. Bunu anlatıyorlar arkadaşlar. Buna ne demek biliyor musunuz? Bunu anlatan adamın derdini ne, ne anlatıyor bu adam? Şeytanın, ilmini Şeytanın alıyor. ilmi değil. Şunu anlatıyor, Subhanallah. Yani diyor ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, siz sıkıştığınız zaman, Allah'a çağırırsanız, Allah'a yalvarırsanız, ha böyle perişan olursunuz. Allah sizi ortada bırakır. Ama siz... Bak bu Allah'ın bu dostlarını yalvar çağırırsanız kurtuluşunuz bundadır. Subhanallah. Allah ile arasına aracılar koyup onlara yalvaran, onlara dua eden, onlara onlardan şefaat isteyen, onlara tevekkül eden icma ile kafir olur. İslam milletinden çıkar. Şirkin en çok vuku bulduğu yer burası. Dua etmek ne demektir? Dua etmek yok ki anlamı olarak. Dua etmek arkadaşlar istekte bulunmak demek. İstemek demek. Dua etmek, istekte bulunmak, istemek demek. Kimin? Küçük mertebede olanın, büyük mertebede olan birinden istekte bulunmasının ismi duadır. Duadır. Ve bu sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan bir ibadettir. İbadetin de özüdür, ibadetin de en büyüdür. Demir okuduğum ayetin devamında Allah diyor ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki, ''Bana dua edin, ben de size ibadet edeyim.'' Emredilen şey ne burada? Dua etmek. ''Bana dua edin, ben de icabet edeyim.'' Ne emretti? Dua etmeyi. Şimdi diyor ki ayetin devamında, ''İnnel lezîne yestekbirûne an ibadetî, seyedhulûne cehenneme dâhirîn.'' Dua edin dedi, arkasından diyor ki, ''Bana ibadet etmekten büyüklenerek yüz çevirenler var ya, alçalarak, zelil bir şekilde, hakir bir şekilde ateşe cehenneme girecekler.'' Neyi emretti? Duayı emretti. Duayı terk etmeyi neyi terk etmek olarak işimlendiriyor burada? İbadeti. Bana ibadeti terk etmek olarak. Çok mühim bak burası. Bana dua edin dedi ben icabet edeyim. Ama bana ibadet etmekten büyüklenerek yüz çevirirseniz ne olur? Küçülmüş bir şekilde zelil olarak, hakir olarak cehenneme ateşe girersiniz. Dua ibadetin özü. Şimdi arkadaşlar Bunlar subhanallah. Yani Allah bunların kalplerine bu nuru vermediği için, bu basireti onlara koymadığı için, Allah gözlerini kör ettiği, kalplerini mühürlediği için Rabbimizin apaçık ayetlerini görmedikleri için şimdi üretmeye başlıyorlar. Delil üretmeye baş, Şüphe üretmeye Peki diyorlar, şimdi siz mesela dünyada birisinden başına sıkıştığı zaman, burada sana birisi saldırdı, orada bir arkadaşın var, onu çağırsan, ondan yardım istesen, böyle yaptığın zaman da o zaman Allah'a şiir mi koşmuş olursun? Olur musun? Olmazsın. Olmaz. Peki nasıl izah edeceğiz bunu? Biz dedik ki dua, ibadette sadece Allah'a yapılır. Kullardan yardım istemekte kullara ibadetse peki bunun hangisi şirktir? Hangisi caiz olan şeklidir? Önemli bir şey değil mi? Evet. Önemli bir şey. Adamlar diyor ki peki sen denizde boğuluyorsun orada sahil güvenlik var. <gülüyor> Yetiş ey sah sahil güvenlik desem beni kurtarın desem Bağırsan imdat desem... Medet istiyorum değil mi? Şirk koşmuş olur muyum? Olmam. O zaman diyor ki... E, sen ha, ha böyle demişsin... Ha imdat filanca demişsin... Ha imdat Abdülkadir demişsin... Arada ne fark var? Arada şu fark var arkadaşlar... Kullardan... Allah'ın dışındaki kimselerden... Bir konuda yardım istemek... Yardım istemek... Onlardan imdat istemek... Medet istemek... Şu şartlar ile sınırlıdır. Bir... Ne olacak o yardım istediğimiz kimse? Hay, Hay olacak. Sonra... Kadir. Hazır olacak. Sonra kadir olacak. Ne demek hay? Canlı birisi olacak. Hayatta olan birisi. Sonra hazır olan. Yani orada bulunması bizim yanımızda olan birisi. Sözümüzü duyabilecek bir de cevap verecek ve yetişebilecek. Sonra kadir olan birisi. Yani istediğimiz şeye gücü yeten birisi olacak. İstediğimiz şey diyelim denizde boğulmak. İşte denizde boğuluyoruz. Bizi kurtarmasını istiyoruz. Adam ne yapması lazım? Yüzme bilen birisi olması lazım bizi kurtarması Yüzme bilmeyen birine beni kurtar diye bağırsak, şirk olur mu? Olmaz. Ne olur? Abes olur, sevihlik olur. Ama biz, hay olan, hazır olan birisinden bizim günahlarımızı affetmesini istesek. Neden? Adam hay hayatta, ölü de değil, mezarda da değil. Kadir değil, gücü yetmez. Çünkü ne? Sadece Allah'ın gücü yeteceği bir şey veya hay olmayan, hazır olmayan mezardaki birisinden şurada mezar, ben de burada boğuluyorum. O Üsküdar'daki mezar ismi ne? Oraya gelen boğulmasın demiş ya. Uşar, dayı, değil dayı, değil. Dayı, dayı, Aziz, dayı. Mahmudu dayı. Aziz Mahmud-u dayı. Demiş ki benim kabrime gelen denizde boğulmasın. O şeyde, sahilde mi kabir? Yok, yok, yani Üsküdar sahilde boğulurken o da adam orada bağırsak duyarak hoparlörle. Yetiş bize, kurtar bize desek bak yakında da hazır. Yok, öyle değil. Bu, bizi oradan kurtarmak. Sadece Yüce Allah'ın yapabileceği bir şey mi? Yoksa kullarına gücü yeter mi bu? Kullarına gücü, kullarına gücü yeter. Peki onu çağırsak bu şirk olur mu? Olur. Neden? Ölümünün. Çünkü hay değil. Ölümün. Hay değil. Ölmüş artık ameli Bittimiş. kesilmiş artık bizim dünyamızla bir bağlantısı yok. yok. Öyleyse tekrar ediyoruz. Allah'ın dışında Allah ile arasına vasıtalar addedip vasıtalar yapıp onlara dua edin. onlara tevekkür edin. onlardan şefaat isteyen İcma ile la ilahe illallah'ı bozmuş ve İslam milletinden çıkmış olur. La ilahe illallah'ı bozmuş, İslam milletinden çıkmış olur. Hatırlıyorsunuz, ben tekrar ediyorum yine, siz de hatırlıyorsunuz. Müşriklerin Allah azze ve celle dışında bu putlara, ilahlara yalvarırken, yakarırken temel gerekçeleri neydi? Ne yapmak istiyorlardı? Yani, yapmak istiyorlardı? Yani sen bu ilaha bu puta niye tapıyorsun dediğin zaman? Mena buduhum illalliyukari buuna ilallah huzulfadian adam. Yani ben beni Allah'a daha çok yaklaştırsın diye buna tapıyorum ibadet ediyorum diyen adam. Acaba bu sözüyle yani ben onu Allah ile ara, aramda bir vasıta olarak kabul ettiğimden başka hangi anlamı kastediyor olabilir? Başka anlamı yok. Bunun başka anlamı yok. Bu bu demek. Kendisine faydada vermeyeceğini, zararda vermeyeceğini bildiği halde onlara ibadet ettikten sonra sorulunca <gülüyor> Bunlar Allah katında benim şefaatçilerim olacak diye adamın Allah ile arasına vasıda koymaktan başka bir gerçesi var mı? Yok arkadaşlar. Subhanallah. Bu mesele Allah ile araya aracılar koyma meselesi. Allah'tan başkalarına yalvarma meselesi. Onlara dua etme meselesi. Rabbimizin kitabında başından sonuna kadar arkadaşlar. Başından sonuna kadar. Hiçbir böyle tereddüde, ihtimale, yanlış anlamaya mahal bırakmayacak şekilde, bir açıklıkla, bir vuduhiyetle izah edilmiş olmasına rağmen Allah'ın muvaffak etmediği kimseler bunu ne yapmıyorlar? Göremiyorlar. Bizde de şöyle oluyor, mutlaka sizde de olmuştur. Biz de Kur'an okuyoruz, meal okuyoruz, tefsir okuyoruz, Kur'an derslerine gidiyoruz. Bu Her gün gördüğümüz bu ayetleri Birisi bize bu konu uyandırdığı zaman bu tevhid akidesini öğrendikten sonra Kur'an okumaya başlayınca bir de bakıyoruz ki ya ben bu ayetleri bu zamana kadar nasıl görmedim ya? Her gün okuyordum ben bu ayeti. Ama ne zannediyordum? Başka bir şey zannediyordum. Subhanallah. Allah'ın muvaffak etmediği kimse bunları yapmıyor göreme Bir iki tane ayet okuyalım. Rabbimiz bu ki وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> تَدْعُونَ Allah'ın dışında yalvardıklarınız var ya Dua ettikleriniz var ya Diyor ki Rabbimiz Bunlar bir kıtmire bile sahip değiller Kıtmir Ne demek kıtmir? Hurma, hurma. hurma çekirdeği var ya Hurma bir hurma tanesi hurma, hurma Onun çekirdeği var Hurma ile çekirdek ince bir zar var Diyor ki Rabbimiz bu Allah'ın dışında yalvardıklarınız var ya Bir hurma çekirdeğinin Zarına bile Sahip malik değiller Mülkten bir payları yok. Bırak semavatta arzda bir payları olsun. Buna bile sahip malik değiller. Diyor ki: İn la yesma'u duaa. Siz onlara dua etseniz duanızı işitmezler. İn la yesma'u duaa. Diyor ki: "Welu semi'u." Diyor Allah Subhanahu wa Taala. Hadi diyelim işittiler. Diyelim işittiler. Ne yapamızlar? Mes tecabu lekum icabete Bunların bunlar aciz. Kendine bir faydası olmamış. Bir kıtmire sahip değiller. Onlara dua etseniz duanızı işitmezler. Diyelim işittirler, icabet edemezler. O yevmel kıyameti ekfurun bişirkukum. Ve kıyamet günü sizin şirkinizi de Allah'ın dışında onlara çağırmanızı, onlara yalvarmanızı da inkar ederler. Yarın Allah'a dönerek "Ya Rabbi ben bereyim bunlardan. Benim haberim yokken bunlar bana taklitle ibadet ettiler." Kıyamet günü de bu ortaklığı ne yaparlar? İnkar ederler. Allah onlara yalvarılmayı, onlara yalvarılmanın batıl olduğunu bu ayette ne ile ispatladı? Onların ne olmasıyla? Malik olmamalarıyla hiçbir şeye. Sahip olmamalarıyla. Yani bir şeyi kimden istersin onun? Sahip Sahibinden ya. istersin yahu. Bu hiçbir şeye sahip değil. Hurma çekirdeğinin zarına sahip değil. Allah diyor ki bir ayet-i kerimede يَا اَيُّهَا Ey insanlar ya o kadar açık ki ayetler. Ya eyühennasu durib meselun festimiauleh. Ey insanlar bak size bir misal veriliyor. İyi dinleyin. Alemlerin Rabbi'nin sözü. Ey insanlar size bir misal veriliyor. İyi dinleyin. İnnellezine <gülüyor> teduun min dunillahi Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz var ya? Allah'ın dışında yalvardıklarınız, dua ettikleriniz var ya? لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ Hepsi bir araya toplansalar bir sineği yaratamazlar. Daha mı kafanı çalışmıyor ya? Bir sineği yaratamazlar. Hepsi de bir araya toplansalar. Allah'ın dışında yalvarılan yakalan bütün ilahlar bir araya toplansalar bir sineği yaratamazlar. Yaratmaya gücü yetmeyene yaratmaktan aciz olana siz nereye yalvarıp yakarıyorsunuz? Hatta diyor ki Allah ayetinin bırak yaratmayı Diyor ki eğer bu sinek gelse onlardan bir şey alsa bir şey kapsa ondan adam yemek yerken o sinek gelse yemeğinden bir parça kapsa gitse diyor ki sineğin aldığı şeyi sinekten geri bile almaya güçler yetmez. Yeter mi? Sinek geldi kaptı onu mideye indirdi. Adam çıkartabilir mi? Bütün hepsi bir araya gelse mide için. Artık o karıştı. İşte enzim oldu. Salgı yaptı. sindirime karıştı. Neyse sineğin metabolizması mekanizması. Bırak o sineği yaratmayı ne yapamazlar? O sinek onlardan bir şey alsa ondan onu geri alamazlar. Sizin işte Allah'ın dışında yalvardıklarınız bunlar. Diyor ki Rabbimiz: "İnnellezîne <gülüyor> teb'ûne min dūni'llāhi Allah'ın dışında yalvardıklarınız var ya, sizler gibi kullardır. "Fe'dûhum felyestecîbû lekum in kuntum Hadi onlara dua edin. Dua edin. Eğer doğru söylüyorsanız size icabet etsinler. Yahu kul senin beni senin gibi kul, o da Allah'ın karşısında aciz, nakıs, eksik. Hatta birçoğu kendisinden yapamadı, kendisinden fayda verememiş. Sen şimdi bana yetiş, beni kurtar diye mezardaki adamı çağırıyorsun. Yahu kurtarabilirse kimi kurtarırdı? Nerede yatıyor şimdi? Niye girdi oraya? Aciz olduğu için. Bu da kul, makluk, aciz olduğu için oraya girdi. Geçen bizim dünkü, de, önceki günkü bizim karşıda örnek verdim. Subhanallah. Adam diyor ki, bildiğiniz meşhur birisi. Ve çok da böyle bilim teknikle Allah'ın rububiyetini, varlığını, Allah'ın kainatta mutlak tasarruf sahibi olduğunu, tek başına Rab olduğunu ispat etmek için böyle kitaplar çıkartıyorlar, ilmi araştırmalar yapıyorlar, dergilerde makaleler yazıyorlar, at atomdan bahsediyorlar, işte sudan, ne bileyim işte arılardan, kainattan, yani Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın kainatta mutlak tasarruf hakim olduğunu bu kadar değillerle anlatmak için bütün ömürlerini buna fena atmışlar. Muayyen birisinden bahsettim. ismini söylemeyeceğim. Bütün ömrünü buna harcamış. Bunu ispat için. Sonra ne diyor biliyor musun? Diyor ki ömrümde iki defa ölüm tehlikesi geçirdim. Ölümle burun buruna geldim. İkisinde de diyor Hamza'yı çağırdım. Geldi beni kurtardı diyor ya. Ve herkesin insanların gözü öndü. Hamza'yı çağırdım geldi beni kurtardı diyor. Neyden kurtardı seni? Ölümden kurtardı. O Hamza Pekir radıyallahu anh kendini kurtarabildi mi ölümden? Hayır. 1400 sene önce değil mi? O ölüm ona da geldi. O da senin gibi kul çünkü. Kendini kurtaramadı. Aciz. O da mahluk, ölümlü, fani. O da ölümlü, fani. Subhanallah. Allah diyor ki وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ la لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلٌ. وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَىٰ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِر۪ينَ Kendisine kıyamet, kıyamete kadar ona yalvarsan yakarsan kıyamete kadar ona yalvarsan yakarsan o yalvarmayısına yakarmana icabet edemeyecek. Bırak icabet etmeyi senin ona yalvarmandan yakarmandan daha gafil olan şeylere dua edenden daha sapkın daha şaşkın kim olabilir? Allah'ın sözü arkadaşlarım bundan daha sapık kim olabilir kimden daha sapık diyor ki bir, bir şeye, birine dua ediyor diyor ki sen kıyamete kadar ona yalvarsan sana icabet edemez bırak icabet etmeyi senin ona yalvardığından haberdar bile değil sonra kıyamet günde ne yapar senin ona ibadet etmeni ona dua etmeni de inkar eder yalanlar bundan daha sapık kim olabilir kimse olamaz demek yani en sapık budur demek Rabbimiz burada neyin etiyor arkadaşlar bakın. Yaratmaya güçleri yetmez. Mülkten bir par sahibi değiller. Bizler gibi kullar. Kendileri de mahluklar. Efe yahluku yehluku la yehluk. Allah böyle diyor. Yahu yaratanla yaratmayan bir olur mu? Yaratanla yaratmayan bir olur mu? Olmaz. Bütün bunlar Allah'ın dışında yalvarılan şeyler. Onlar kim olursa olsun, ne olursa olsun, makamı derecesi, ne kadar yüce olursa olsun, Kendilerine yalvarılmayı hak etmediklerinin gerekçeleri. Acizler. O malik değiller. Malinin ortağı değiller. maliin yardımcısı değiller. Onun katında o izin vermeden şefaat bile etmeye güçleri yetmez. Allah öyle buyuruyor bir ayet-i kerimede. Diyor ki: "Kulüdüllezîne <gülüyor> zaamtum min duni'llah." Allah'ın dışında o ilah ibadetten yalvarmaya sahibi olduğunu düşündüğünüz, zannettiğiniz şeylere yalvarın durun bakalım. Diyor ki Allah, onlar semavatta ve arzda hiçbir şeyin sahibi değiller. Hiçbir şeyin sahibi değiller. Allah'ın semavat ve arzda onlardan bir ortağı da yoktur. Sonra Allah'ın onlardan bir yardımcısı ve destekçisi de yoktur. Ve onun katında o izin vermeden hiç kimse şefaat edemez. İbn-i Kayyım bu ayeti anlattıktan sonra diyor ki bu ayet bu ayet şirkin kökünü kazayan şirki temelinden yıkan bir ayettir. Çünkü bir kimse arkadaşlar normal dünyalık da böyle ahiretlik de böyle. Birisinin birisinden bir isteği beklentisi varsa birisinden bir beklenti içindeysen ondan bir isteğin varsa o beklenti içinde olduğun kişi senin o beklentinin o isteyeceğin istediğin şeyin ya sahibi olmalıdır değil mi? sana verebilmesi için onun ya sahibi olmalıdır eğer sahibi değilse en azından sahibinin ortağı olmalıdır ki verebilsin kendi payından ortağı değilse yardımcısı işte onun yandaşı destekçisi olmalıdır ki belki verebilir eğer yardımcı yandaşı destekçisi de değilse onun katında sözü geçen, hatırı geçen biri olmalıdır ki sen ondan iste. Diyor ki İbn Kayyim Allah bu ayette bu dört gerekçenin yani bir yani bir başkasından yalvarmak için, bir başkasından bir şey istemek, ona teveccüh etmek için ileri sürülebilecek, mantıki, akli olarak ortaya konulabilecek bu dört gerekçenin dördünü de mertebeli, tertipli bir şekilde yukarıdan aşağı doğru ne yapmak ne ne ne yaptı bu ayette? Nafiyet. Yukarıdan aşağı doğru. Onlar var ya Allah'ın dışında taptıklarınız. semavatte var da bir şeyin sahibiler mi? Değiller. Tamam değiller. Olmayabilir. Peki sahibinin ortakları mı? Hayır değiller. Peki sahibinin yardımcıları mı, yandaşları mı? Hayır değiller. Geriye ne kaldı? Sadece şefaat kaldı. Allah diyor ki şefaat de kime fayda verir? Sadece onun izin verdiği, onun izin vermesinden sonra fayda verebilir. Allah katında şöyle bir şefaat yok. Allah izin vermeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'ın huzuruna gidip şunlar şunlar şunlar şefaat ettim ben. Böyle bir şey, böyle bir şey yok. Allah izin verecek önce. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz büyük şefaat hadisinde ne yapacağım diyor ben? Gidip Arş'ın önünde ona secde edeceğim. Sonra Allah'ın bana ilham ettiği, ağzıma getirdiği, dilimin döndüğü kadar ona sena edeceğim. Ondan sonra diyecek bana denilecek ki: "Tamam ey Muhammed. Kaldır kafanı." İstediği insana verilecek, şefaate şefaatin geçerli olacak. Neyden sonra? Allah'ın izninden sonra. Bunun müstakil bir hakkı yok ki. Bu sapanlar nereden sapıyorlar? Şuradan sapıyorlar. Dünyada böyle mi oluyor şefaat? Hayır böyle değil. Dünyada şefaatçiler var. Dünyada şefaatçilik diye bir şey var. Aracılık diye bir şey var. Bunun meşhur olanı da var, meşhur olanı da var. Yani bir insan hayır, hayırlı bir işe aracılık ederse, o da o hayırdan bir pay alabilir. Şerli bir işe aracılık ederse, ondan bir pay alabilir. Ama insanlar arasındaki şefaatçilik şöyle oluyor. Birisi gidip birinin yanında şefaatçi olduğu zaman, aracı olduğu zaman o adam bu aracının aracılığını neden kabul ediyor? Acizliği için. Acizliğinden dolayı. Ondan bir menfaati olduğundan dolayı. Yarın bir gün kendisinin doğana bir işi düşebileceğinden dolayı. Onu kıramayacak kadar karşısında zayıf olduğundan dolayı. Bunlar kiminle kimin arasındaki ilişkiler? Kullar arasındaki ilişkiler. Alemlerin Rabbi ile. Alemlerin Rabbi ile bir kul arasında böyle bir işi olabilir mi? Hayır asla olamaz. Asla böyle bir ilişki olamaz. Onun katında onun başka, izni, izin vermesi haricinde hiç kimse şefaat edemez. Öyleyse Allah burada bu dört mertebeyi yani Allah'tan başkasına yalvarmak için il, ileri sürülmesi muhtemel bu dört ihtimalin dörtünden altı peş peşe iptal etti arkadaşlar. Bundan sonra artık Allah'tan başkasına el açmanın, yalvarmanın, yakalmanın ne nakilde ne de akılda bir gerekçesi, bir delili olamaz. Ancak şeytanlar gelirler, vesvese verirler, akılları kıt, Allah'ın gözlerine perde çektiği bu ayetleri görmeyen, Allah'ın kulaklarına mühür vurduğu, kalplerine mühür vurduğu bu hidayeti fark edemeyen insanları kandırırlar. Derler ki ya bak belediye başkanına sen gidemiyorsun Allah'ına sen kimsin ki Allah'a gideceksin. Böyle derler al bu şekilde insanları. Kim Allah'tan Allah ile arasına aracılar koyar? Onlara dua eder. Onlardan şefaat ister. Onlardan şefaat ister. Şefaat istemek ne demek? Şefaat istemek ne demek? Hayır, şefaat istemek aracılık talebi demek. Şefaat istemek şu demek. Yani ben tek başıma, tek başıma bu talebimi iletmiyorum. Yanıma birisini daha alarak tekken çift oluyorum. Bu talebi çift olarak istiyorum demek şefaat kelimesi şef kelimesi Arapçada çift demek arkadaşlar vitir var ya vitir vitir namazı var ya ne demek vitir namazı tek namaz Arapçada vitir tektir yani bir demek değil bir, üç, beş bunlar hepsi ne? tek sayılar bir de çiftler var değil mi? iki, dört, altı bunların da Arapçada ismi şefidir şef. şefaat de buradan geliyor yani ben tek başıma bu isteğimi isteyecekken ben vitir iken ne oldum? yanıma birini aldım şef oldum Şefaatçilik bu demek. Yani şefaatçi, şefaatçilik isteyen şunu düşünüyor. Ben tek başıma alemlerinden Rabbinden isteyemem. Onun kapıları bana kapalı. Onun sekreterleri var, kalem müdürleri var, dostları, ahbapları var. Ben kulluğumu onlara göstereceğim. isteğimi onlara arz edeceğim. Onlar da ne yapacak benim adıma? Allah'a onu ulaştıracaklar. Diyecekler ki ya Rabbi bu kulun böyle bir ihtiyacı var. Ya Rabbi bu kulun böyle bir isteği var. Ya Rabbi şu kul da iyi bir kul onu da affet. Diyecekler. Şefaatçilik bu. Şefaat isteme bu. Müşrikler Mâ na'buduhum illâ li yukarribuna ilallâhi zülfâ derken ne istiyorlar? Ha bunu istiyorlar işte. Haulâ'i şufa'ûnâ indi Allah derken ne istiyorlar? Onlar Allah katına bizim şefaatçilerimiz derken ne istiyorlar? Bunu istiyorlar arkadaşlar. Şefaat istemek de aynı. Oluyor. Dünyalık bir işimiz oldu. Şimdi burada dedik ki ondan başkasına şefaat isterse icma ile kafir olur. Dünyalık bir işim oldu benim belediyede. Belediye başkanı Şakir abinin arkadaşıymış diyelim. Dedim ki Şakir abi bir aracılık yapsan da, bir şefaat etsen de bana bu işimizi görürsek. Bu iş caiz mi? Şirk olur mu? Neden? Biz dedik ki şefaat. Ne istedik burada? Hangi konuda şefaat istedik? Bak mahluktan hay olan, hazır olan ve gücünü yeteceği konuda bir mahluktan bir şefaat istedik. Eğer benim bu isteğim hayırlı bir işse, o da bu şefaati yaparsa o da bu hayırdan pay alır. Ama eğer ben Allah katında bir isteğim karşılansın diye. Hay olmayan, hazır olmayan birine gitsem, mezarda yatan birisinden desem bana Allah katına şefaat et. Veya burada olmayan, çok çok uzaklarda mezarda yatan birine desem ki bana Allah katına şefaat et. Bu şefaat etme isteğimi, bu dua kime yaptım? Hay olmayan, hazır olmayan, kadir olmayan birine yaptım. Peki şöyle desem, şuna ne dersiniz? Ben desem ki ya filanca Maşallah. Takvalı birisi olarak görüyorum. İhlaslı birisi. Yani inşallah bunun duası kabul olur. Ben sıkıntılı bir durumdayım. Gitsem ödeysem ki ya abi şöyle bir sıkıntım var. Dua ederken bana da dua et. Bunun ismini biliyor musunuz? Yok. Hayır. Bu da şefaat istemek. Ondan ne istedim ben? Şefaat istedim. Caiz mi? Caiz. Neden? Çünkü bu adam ne? Hayatta. Diri. Beni işitebilir. El açıp benim için Allah'a dua edebilir duası kabul olmasını ben onu yakın birisi olarak gördüm. Hatta o belki belki kendisine etti dua kabul olmaz da bana ettiği dua kabul olur. Bilir bir Müslüman Müslüman kardeşine onun onun gıyabında dua etse melekler de bunun duasına amin amin derler. Yani Müslümanın kardeş için yaptığı dua da makbuldür. Yani arkadaşlar kafanızı bunlarla karıştırmaya çalışırlar. O yüzden bunları söylüyorum. Bunun onun arasında bir alaka yok. Yok. Bu ben o adamdan gitmişim yapabileceği abi şuradan bana şu sandalye uzatırmışsın demişim. Veya burada iki tane serseri üzerime atlamış. Yetiş Murat abi kurtar beni demişim. Bu caiz olan bir şey. bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama hayır olmayan, hazır olmayan, kader olmayan birinden ben bu medeti istersem, bu şefaat istersem ne olur? <gülüyor> Müslümanların ile böyle bir kimse La İlahe illallah şehadetini bozmuş olur. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz o yüzden uzatmayalım. Bu ikincisi değil. La ilahe illallahı bozan şeylerin ikincisi. Birincisi neydi? Şirk. Şir, i̇kincisi. Bu da şirk ama bu şirkin özel bir sureti. Vasıtalara dedik onlara dua etmek. Onlara yalvarmak, yakarmak. Onlara tevekkül etmek. Onlara tevekkül etmek. Bu tevekkül de acayip, çok çok çok mühim bir mesele. Müstakil bir ders, ders konusu. Birçoğumuz bu konudan gafiliz. Tevekkül çok büyük bir ibadet. Kalbin ibadeti. Dışarıda görünmüyor. Kalbin ibadeti Çok büyük bir ibadet. Kulluğun göstergelerinin en büyüklerinden bir tanesi. Kalbin Allah'a itimat etmesi. Kalbin Allah'a itimat etmesi. Sebepleri yerine getirdikten sonra meşru meşhur sebepleri itimadı sebeplere değil kime yapmak? Yüce Allah'a yapmak. Kalbin Allah'a itimat etmesi. Allah'tan başkasına peki itimat ederse bu kalp ne olur? Bu çok büyük ibadette Allah'a şirk koşulmuş olur çok koşulmuş çok büyük bir ibadette böyle çok duymuşsunuzdur duymarsanız duyacaksınız yani bir sıkıntı anında tehlike anında bir ümitsizlik anında şeyhin himmetiyle sadatın himmetiyle onlara itimat ederek bir faydanın gelmesini bir zararın defedilmesini bekleyen insan bu tevekkülü kime yapıyor aslında Allah'ın dışındaki bu ilahlara yapıyor Allah muhafaza La ilahe illallah şahadetini bozan üçüncü şey arkadaşlar. Kim kafirleri ve müşrikleri kafir ve müşrik olarak görmezse veya onların kafir ve müşrik olduklarında tereddüt ederse veyahut da onların yollarını, yöntemlerini, onların üzerinde olduğu dini de doğru, sahih kabul ederse bu kimse de la ilahe illallah şahadetini yerle bir etmiş, İslam milletinden çıkmış olur. Kim kafirleri ve müşrikleri kafir ve müşrik olarak görmezse. Ne demek kafir ve müşrik olarak görmez? Yani Hristiyanlar da bizim kardeşimiz. Yahudiler de bizim kardeşimiz. Yani onlar da kendilerine göre onların da bir dini var. Nasıl bak biz şimdi e nereden bileceğim? Biz de kendimize göre bizim dinimiz hak değil mi? Onlar da kendilerine göre bizim dinimiz hak diyor. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Onların da kitapları var. Kendilerine göre o yani Allah'a giden yollardan birisi. Onlar da İbrahim'i din, semavi din. Bu söz sahibi gerçekten inandığı şey dinin La İlahe Muhammed Muhammeden Resulullah'ın Kesin bir şekilde bunlara inanan bir kimsenin ağzından su duyarlar mı bu sözler? Asla etmez. Eğer bir kimse Hristiyanları, Yahudileri Vesair kafirleri, müşrikleri Kafir ve müşrik olarak görmüyorsa Onları cehennemde ebedi kalacak olarak görmüyorsa veya da Onların kafir ve müşrik olduklarında tereddüt ediyorsa Şüphe ediyorsa Ya subhanallah yani evet bizimki hak din En son din, en iyidim bizimki En iyisi bizim bizim din ama ya bu adamlar da bak yani bu kadar ibadet ediyorlar Allah'a ibadet ediyorlar hayır işler yapıyorlar sadaka veriyorlar bak i̇şte yardım cemiyetleri kurmuşlar insanlık için hayırlar yapmışlar bak son adam lamba bulmuş bak adam lambayı icat etmiş İnsanlar bu kadar faydaları var yani evet bizim dinimiz aslında Müslüman olsalar ya ne güzel olurdu ama yani bunlar da herhalde yani belki bu hayırların karşılığını görürler bunlar da bu iman etmiş, la ilahe illallah kabul etmiş bir kimseden sağlır olmaz. Çünkü iman olmadan, tevhid olmadan, şirk ile beraber hiçbir salih amelin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur Allah indinde. Var mı? Adam dünyanın en güzel ahlaklı insan olsa, insanlara, insanların en faydalı insanı olsa, annesine babasına en hayırlı evlat olsa, akrabalarına en fazla yardım eden olsa, bütün dünyada fakir fukarayı do doyursa,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 eğer adam bu şekilde ne yaparsa tereddüt bile ederse bu kimse la ilahe illallah'ı bozmuş olur. Başka? Veya onların yollarını doğru görürse, tasih ederse evet. Bu itikat inanç özgürlüğü var. İsteyen Allah'a Müslüman olarak kulluk etsin, isteyen Hristiyan olarak kulluk etsin, isteyen Yahudi olarak kulluk etsin. Bunlar hepsi de Allah'a ibadet şekilleridir. O da doğrudur, bu da doğrudur, bu da doğrudur. Arkadaşlar bu bu sanki belki ne bileyim 20 sene 50 sene önce Müslümanlar arasında konuşulsaydı belki o zamanki Müslümanlar derlerdi ki yahu yani böyle bir Müslüman olabilir mi? Bir Müslümanın böyle bir şey söylemesi tasavvur edilebilir mi? Derlerdi belki bundan 20 sene 30 sene önce çok değil. Bugün öyle bir hale geldik ki artık öyle öyle bize yani telkinlerle televizyon programlarıyla ilahiyatçılar konuşuyorlar. Bunlar için diziler yapılıyor diziler kafirlerin de, hristiyanların, yahudilerin de onların da Allah'a ibadet ettiklerini bize ima etmek için onların da bizim gibi Allah'a ibadet ettiklerini, onların da bir dinin önünde olduklarını ve onların da cennete gideceklerini günün birinde, onların da iyi olanlarının artık bize bunlar telkin ediliyor, otuz sene önce Müslümandan söylense belki derlerdi ki yok canım böyle, bir Müslüman böyle şey söyler tasdik etmez ki insanı Şimdi çıkın sokaklara, gidin camilere. İslami cemaatlerden bazıları adam adamın göğsü bunu göğsü dar alıyor. Edison cehenneme gidemez ya bu adam bu kadar hayır büyük hayır yapmış yani. Onun cehenneme gitmesini bu adam tahammül edemiyor Göğsü dar alıyor. Çünkü böyle terk edilmiş onu. Olsun. Bak o da o da Allah'a ibadet ediyor. Bu da Allah. Bu bütün bu yollar Allah'a götüren yollar. Hepsi bunların İbrahim'i dinler, Semavi dinler bir tanrıya inanıyoruz bir kimse bu itikatlarla bu düşüncelerle beraber mümin Müslüman la ilahe illallah'ın ehli, ehli asla ve kata olamaz eğer sen senin üzerinde olduğun şeyin hak olduğunda ve bunun dışındakilerin batıl olduğunda kesin kana sahibi değilsen burada iman yoktur demek arkadaşlar iman neyle olur ne dedik la ilahe illallah şartında yakin olacak yakin tereddüt olmayacak müminler kimlerdir innemel mu'miyunel lezine amenu billahi sonra müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve ahiret günle iman ederler sonra bu imanlarında bir şüpheye düşmezler herhangi bir tereddüte düşmezler önemli bir mesele arkadaşlar etrafımızdaki insanlara bunu söyleyin anlatın Evlerinize, hanımlarınızı, zürklerinize bunu söyleyin. Kafirlerin, Hristiyanların, Yahudilerin ve sair müşriklerin, Allah'ın dışındaki başka ilahlara yalvaran, yakaran, kurban kesen, adak adayan müşriklerin bunların müşrik olduğunu, bunların kafir olduğunu, bunların iyi insan olmalarının mümkün olmadığını. Çünkü öyle diyor. Ya iyi, iyi adam, iyi adam. Bak kime ne zarar var? Ya bu Allah'ın düşmanı, bir Hristiyan Şimdi subhanallah bunlarla beraber oluyorlar. Aynı masada beraber dua ediyorlar. Allah'a beraber ibadet ediyorlar. Sen istavroz çıkartana baba oğul kutsal ruh diyen bir hristiyana. Allah diyor ki onların bu sözünden. Bu baba oğul kutsal ruhu var ya. Allah'a, Allah'a çocuklar isnat ettiler. Öyle bir söz söylediler ki diyor Allah. Tekadü semavatü yetefattar mı? Öyle bir söz söylediler ki neredeyse semavat ne olacak biliyor musun? Param parça olacak semavat çatlayacak bu sözlerinin büyüklüğünden ve tenşakkul ardu ve yeryüzü ayrılacak yer, yani yer yarılacak ve tekhirru'l cibalu hedde dağlar bu sözün ağırlığından yerlere yıkılacaklar ne biliyor musunuz bu kadar büyük söz en <an> da'u lirrahmeni e> Allah'a ne isnad ettiler <gülüyor> velet isnad ettiler bu Allah'a bundan daha büyük bir sövme olur mu Allah'ın Allah bak ettiği bu hey. Şimdi bu adam boynunda Allah'a velet isnad ettiği bu istavroz ile seninle aynı masada oturacak. Onunla o Allah'a istavroz çıkartacaksın, eline dua edeceksin. Aynı meclis ki hepimiz aynı Allah'a ibadet ediyoruz. Bunun yaptığı iş ne diyor Allah? Ya şu anda bu öyle bir halk yiyor ki. Allah'a öyle bir sövmeyle sövüyor ki. Bu sövmeden dolayı semavat paramparça olacak. Yer yer olacak. Dağlar sanki Yüzün üstü kapaklanacak. Bu kadar Allah'a büyük bir küfre diyor söyliyor. Böyle bir düşünün şimdi. Böyle bir adam nasıl ya genelde iyi adam olabilir mi? Asla olamaz. O yüzden kim kafirleri ve müşrikleri, onların kafir olarak görmez ise veya onların kafirliklerinde ve müşriklerinde tereddüt ederse veya onların yollarını, mezheplerini, menajerlerini üzerinde bulundukları Allah'a ibadet etme şekillerini Doğru kabul ederse. Olsun evet o da kendine göre Allah'a şey yapıyor. Arkadaşlar bakın bu böyle aklıma gelen cümlelerle meseleyi e, zihinlere takip etmeye çalışıyorum. Çünkü insan şöyle tabi ki de canım onlar kafir. Bunu kabul etmek yetmez. Şu söz var ya şu söz. Evet yani e, onlar da Allah'a ibadet ediyor. Biz de Allah'a ibadet ediyoruz. Hayır. Biz Allah'a ibadet ediyoruz. Onlar Allah'a sövüyorlar. İtikat özgürlüğü var kardeşim. isteyen istediği gibi Allah'a ibadet. Arkadaşlar bu sözler insan tepe takla dinden çıkartır. İnanç özgürlüğü falan yok. Herkes Allah'a ibadet etmeye, bir olarak Allah'a iman etmeye mecburdur. Bunlar mümindirler. Bunu bunu yerine getirmeyenler kafirdirler. Cehennemliktirler. Ebedi olarak orada kalacaklardır. Ya gene de yani olabilir. Allah gafurdur, rahimdir. Değil mi? En son. En son şey artık bu. Tamam kafirler, şunlar, bunlar Allah söyler ama yani gene de Rabbimiz yani ya Rabbimiz çok büyük kullarını sonsuza kadar cehennemde yakmaz. Rabbimiz gafurdur rahimdir. Hayır. Evet Rabbimiz gafurdur rahimdir. Ama Rabbimiz ne ne değildir? Yalancı. Yalancı değildir. Rabbimiz bugün bir söz söyleyip yarın bu sözden haşa kullar için dönmez, kıvırtmaz. Allah söylüyorsa eğer bunlar haleden muhalleden cehennemde kalacaklar diye olsun ama gene de Rabbimiz merhametidir. Hayır bu konuda arkadaşlar dikkat edelim yani evlerimizde hala televizyon olan kardeşlerimiz varsa en kısa zamanda bundan kurtulsunlar en kısa zamanda kurtulsunlar kurtulmayanlar da o kanallar içerisinde en hafif en az şerli diye seyrettikleri kanallar var ya o kanallarda öyle diziler se insanlara seyrettiriliyor sır kapısı 5. boyut 6. bilmem ne his ve arkadaşlar bu dizilerde insanlara şu veriliyor itikat diye bir şey yok Akide diye bir şey yok. Salih amel diye iman diye bir şey yok. Ne var? İyi insanlar, ahlaklı insanlar, komşularıyla güzel geçinenler cennete giderler. Kötü insanlar, yalancılar cehenneme giderler. Bu var ya arkadaşlar subhanallah bu çok büyük bir fitne, çok büyük bir bela. Yeni yetişen nesil şu anda. Müslüman olanlar bile artık meseleyi böyle tasavvur ediyor yani. İman diye, itikat diye bir şey yok. Vela diye, bera diye bir şey yok. Allah için sevmek, Allah için düşmanlık etmek. Düşmanlık etmek ne demek ya Allah için? Değil mi? Allah için düşmanlık nedir ya? Düşman Müslüman düşmanlık eder mi ya? Allah için buğz etmek, Allah için nefret etmek. Laflara bak ya. Buğz, nefret ne diyorsun sen ya? Buğz, nefret. Bunlar ibadetti. Bunlar iman da, itikattı. Bugün ne oldu? Müslümanlar bunlara böyle ki. Buğz nedir? Nefret nedir? Ya Müslüman nefret nedir? Müslüman düşmanlık mı eder? Nefret etmeden, düşmanlık etmeden Müslümanlık olmaz. Bu imanın şartı. Öyle değil mi? İmanın şartı bu. Allah'ı seviyorsan bunun şartı nedir? Onun düşmanına düşmanlık etmektir. Eğer etmiyorsan bu sevgi gerçek değildir. Ve hatta sen eğer gerçekten seviyorsan onun düşmanına düşmanlık etmek için kendini zorlamana da gerek yoktur. Yani bunlar Allah'ın düşmanı. Ben bunlara düşman olayım, düşman olayım, düşman olayım. Kendini böyle zorlamana gerek yoktur. Sen bunu zaruri olarak bulursun içinde, mecburi olarak bulursun. Ve kalbinde ona zerre kadar bir şey, bir muhabbet sevgi duyamazsın. Dikkat edin arkadaşlar, çok mühim. Yeni nesillere bunlar terkil ediliyor. Şimdi bakın sokaklarda, dışarılarda, okullarda, liselerden, okullarda mezun olan insanlar. Bunların en dindarı bunları seyrediyor işte. Ve kafalarındaki şey düşünce bu. Din nedir ya? Tamam bir tane kainatta bir ki Alemin var. Bir Rab işte Allah Zülcelal diye bir böyle bir varlık var. O da hakikat değil ya. O da bir gerçek bir zat değil ya. Hay olan. Değil mi? Allah hay değil mi? Ne demek hay? Diri. diri. Ne demek diri? Ve hay diri bunlar anlaşılmıyor. Hayat sahibi, Hayat. canlı, canlı gerçek bir varlıktan bahsediyoruz. Böyle bir tasav Allah tasavura mu? yok? Allah nasıl bir şey? Allah böyle her yerde bulut bulut gibi yani içimiz Allah Allah içimizdeki iyi niyetler, iyi düşünceler böyle. Bunlar soyut şey. Allah soyut bir şey değil arkadaşlar. Allah var. Allah var. Allah'ın bir zatı var ve bu zatın özellikleri olan bir zat. Ama şimdi bunlarla ne ne, ne ediliyor? dönüyor? Evet. Kainatta böyle bir yaratıcı var. Kainatta her şey kendiliğinden olmadı. Ama bir akide yok. Bir inanç yok. İnanman gereken Reddetmen gereken, kabul etmen gereken, küfretmen gereken şeyler yok. Dostluk besleyip düşmanlık etmen, etmen, nefret etmen gereken şeyler yok. İbadet, salih ameliya bunlar zaten bir şey değil. Ne varsa yoksa iyi insanlar cennete giderler, kötü insanlar cehenneme giderler. Etrafınıza bakın, sorunu araştırın, konuşun. İnsanların artık en dindarların yani öbürlerinde hiçbir şey yok da dindarların dünyasında artık bu var. Bu işlendi. Sabah akşam insanlara bu telif nedeniyle sözü uzattık. La ilahe illallah'ın bozan şeylerin bugün kaç tane aldık? 3 oldu. 3 oldu. Bunlar 10 tane. Hüce Allah inşallah biz bunları bizlere bitirmeyi, tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Bunlar işte buna vakıf İslam kitabında var. Bize de böyle ders olsun hem kimimiz okumayı sevmiyoruz. Böyle dinlemek daha şey oluyor. Hiç Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bizleri tevhidi tahkik eden, tevhidi gerçekleştirenlerden eylesin. Amin. Tevhidi gerçekleştirdikten, ta tahkik ettikten sonra onu naks edecek, onu bozacak, onu ifsad edecek şeyleri bizden uzak etsin. Bizi de onlardan uzak etsin. Amin. Rabbimiz kalbimizdeki bu bizi tevhidi bozacak olan şeylere karşı olan korkumuzu da daim etsin. Amin. Bu korku her zaman kalbimizde olsun arkadaşlar. Bu korku kalbimizde her zaman olsun. Böyle olursa anca o zaman tutunduğumuz şeyin kıymetini biliriz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke vaituz.